يسلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ظنوبكم وَمَنْ يطيع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن استقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صَلَّى الله عليه وسلم والشر الْأُمُورِ محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضَلَالَةٌ وكل ضلالة في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم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 اللهم إنا اوذ بك من الهم والحزن والعز والكسل والبخل والجبن والدلع الدين وغلبة الرجال اللهم انت عدودي وانت نصير بك اجول وبك اسهول وبك اوقاتي لحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفينهم بما شئت اللهم إنا اوذ بك من الاربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لا يا رب العالمين Allah'ım azıtların Allah'ım fakirlerin Allah'ım zenginlerin <Reserve> Allah'ım <C> zenginlerin Allah'ım zenginlerin Allah'ım zenginlerin Allah'ım zenginlerin Allah'ım zenginlerin Allah'ım تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير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 عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعوها شفاعة ولا هم ينصرون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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخَذُوا مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخَذُوا مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَأَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الْطَّاهِيرَ الْطَّاهِيرَ والطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر kal atlarruh ile de Allah'ın selamı rahmeti mahfireti bereketi hidayeti hepimizin üzerine olsun Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah azim şan, hakkı hak olarak tanıttırıp, hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Okuduğum ayeti kerimeler, Bakara suresinin 120 ayeti ile 126. ayete kadar onun kelime manası toplu manası ve nüzul sebebiyle ilgili okuyacağız inşallah. Velentarda, asla razı olamazlar. Kim? Anke. Neden? Anke senden. Kimler razı, razı olamazlar? Yahudu Yahudiler daha ve Hristiyanlar. Ne Yahudiler ne Hristiyanlar asla senden razı olamazlar. Hatta ta ki kadar tettebi'a sen uyuncaya Milletehum onların milletine. Kull de ki inne hüda Hidayeti Allah'ı Allah'ım Hüvel hüda Doğru yolun ta kendisidir. Ba'da sonra Ellezi caeke sana gelen minel ilmi ilimden, ma leke Senin için minallahi Allah'tan Min veliyyin Ne bir veli vardır Vala nasir ne de bir yardımcı. <gülüyor> Yahudiler ve Hristiyanlar sen onların milletine dinine uyuncaya kadar senden asla razı olamazlar. De ki şüphesiz ki Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Andolsun sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan senin için Allah'tan başka ne bir veli ne de bir yardımcı yoktur. Bu ayetin üzül sebebi şudur. Yahudiler ve Hristiyanlar barış istiyorlar ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olacakları vaadinde bulunuyorlardı. allah Teala bu ayeti kerime ile onların kendi dinlerine tabi olunmadıkça asla hoşnut olunmayacaklarını bildirip onları cihada, onlara cihadı emretti. Bakın bugün kim? Efendim dinler arası diyalog ne kadar doğru? İşte bu ayet kerime. Hepsini efendim bize açıklıyor. Evet, millet yani Allah'ın Resulleri ve kitapları aracılığıyla kulları için koyduğu şeriatın adıdır. Millet din de denilir, onların dini de denilir, şeriat da denilir. Din, kulların Allah'ın emrine uygun olarak yaptıkları şeylerdir. Evet, اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> اَتَيْنَاهُمْ <gülüyor> Kendilerine verdiklerimiz kim? El-Kitabe el kitabı. Yetlune onu okurlar, hakkı ilavatıhi hakkı ilavu okurlar. Ula işte onlar var ya, ümminune bhi ona iman ederler. Ve men her kimde yekfur inkar ederse, bhi onu, yani o kitabı. Fa ula ike işte onlar da hum ta kendileridir onlar, xasirun husranu varyanlar kendilerine kitap verdiklerimiz onu hakkıyla okurlar ona iman eden edenler işte onlardır. Her kim de onu inkar ederse işte onlar da husrana uğrayanların ta kendileridir. Bu ayetin nüzul sebebine gelince i̇bn Abbas der ki kendilerine kitap verdiklerimiz onu hakkıyla okurlar ayeti ashab-ı sefine hakkında gemi ashabı ashab-ı sefine hakkında yani o gemide bulunan sahabeler hakkında yani Cafer İbni Ebi Talib ile birlikte 33 32 kişisi Habeşli 8'i de Şam rahiplerden olmak üzere bir gemiye binerek Habeşistan'dan gelen ve Ashab-ı Sefine olarak bilinen 40 kişi hakkında nazil olmuştur. Evet. Ya Beni İsrail, ey İsrail oğları. Uzkuru hatırlayın. Neyi hatırlayın? Ni'metimi, Nîmeti, nimetimi. Ni'metimi. Elleti enamtu, vermiş olduğum nimetimi. Aleikum size ve enni muhakkak ki gerçekten ben saddaltukum sizi üstün kıldığımı al alemine alemlere. ''Ey İsrailoğları, size verdiğim nimetimi ve sizin gerçekten alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.'' Bir zaman öyleydiler. ''Vettegu <Sessizlik> sakının ki neden yevmen o günden la teczi fayda olamayacağı bir günde?'' ''Ney, nefsin kimseye, kimsenin kimseye, an nefsin kimsenin şeyen bir şeyle ve la yukbelu kabul edilmez.'' minha ondan adlun fidye ve la tenfe'uha ona fayda vermez şefaatın şefaat ve la edilmez hum onlara yunsarun yardım da edilmez kimsenin kimseye fayda vermediği bir fa kimseye bir şeyle fayda olamayacağı bir günden sakının ki ondan fidye kabul edilmez ona şefaat fayda vermez onlara yardım da edilmez öyle bir gün gelecek ahiret gününde ne para Efendim fayda eder ne, mal fayda eder ne, mülk fayda eder ne, köşk fayda eder ne, altın fayda eder ne, gümüş fayda eder, hiçbir şey fayda edemez. Ancak iman ve ameli salih. Şefaat ne demek? Bir kimsenin suçunu affettirmek için yapılan istirhamdır. Şefaat yetkisi ancak Allah'a aittir. Allah izin vermedikçe kimsenin kimseye şefaat emre edemez. Nebiler, Resuller, şehitler, salih kimseler ancak Allah'ın izin vermesiyle Allah'ın razı olduğu müminlere şefaat edebilirler. Bu yüzden Allah'tan başkasından şefaat istemek caiz değildir. Evet. Ve idhâni ibtela <gülüyor> imtihan etmiş. Kimin? İbrahim'e İbrahim'i. Neyle? Ney? Kim imtihan etmiş? Rabbuhu. Onun Rabbi. Neyle? bir kelimatin kelimelerle. ne? O da onları tamamlamıştı. Kale <gülüyor> buyurdu ki Allah Celle Celaluhu. İnni muhakkak ki ben ca'iluke seni kılacağım. Neden? Neye? Linnas insanlara. Ne kılacağım? İmamen bir imam. Önder. İmam demek, önder demek. Rehber demek, kılavuz demek. Yol gösteren demek. Kale deyince, dedi yani, deyince, ve min zürriyeti, zürriyetimde de, İbrahim Aleyhisselam da Allah'a dua etti, ya Rabbi, benim zürriyetimde de ben imam kıl. Kale buyurdu, Allah buyurdu Celle Celaluhu. La yenalu ulaşmaz ahdi ahdim, sözüm. Kime? Zalimine, zalimlere. Zalim olsa, senin soyunda da olsa, benim ahdim zalimlere ulaşmaz. Bak, dikkat buyurun, bu peygambere bir hitaptır. Ya bugün seyitlik adıyla ortaya çıkıp da, ben peygamber torunuyum deyip günahlara dalan, insanları günahları sü efendim, teşvik edenlere ne demek lazım? Ya, demek ki bunu bu şekil, İbrahim Aleyhisselam'ın efendim Zürriyeti bile olsa Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhisselam'ın Zürriyeti bile olsa Hangi Peygamberin zürriyeti bile olsa Hazreti Nuh Aleyhisselam karısını kurtarmadı Hazreti Lut Aleyhisselam karısını kurtarmadı Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasını kurtarmadı Hazreti Nuh Aleyhisselam aynı zamanda Oğlunu da kurtarmadı Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhisselam amcasını da kurtarmadı Nice ona yakın olan insanlar olmasına rağmen Kurtarmadı ya. Hani Rabbim İbrahim'i kelimelerle imtihan etmiş. O da onları tamamlamıştı. Buyurdu ki muhakkak ben seni insanlara imam kılacağım. O da dedi ki zürriyetimde de deyince ahdim zalimlere ulaşmaz buyurdu. Yani senin zürriyetinden olup da zalim olanlara benden beklemesin bu imamlık önderliği. Ve iz kâle ve iz hâni iz bir manada da zamanı. Ve iz zaman ne zaman yani hani de denilebilir. Cealna biz kılmıştık. Neyi? Elbeyte beyti. Ne kılmıştık? mesabeten bir toplanma yeri. Niçin? Linnasi insanlar için. Ve و... و... emnen ve güven yeri. Vettehidû و... edinin min mekâmi makamından kimin? İbrahim'e İbrahim'in makamından. Ne edinin? Musalla, namazgah Bir namazgah edinin. Ve و... ahedina kuvvetle emretmiştik ilâ İbrahim'e İbrahim'e ve İsmaila ve İsmaila da en tahhura iyice temizleyin neyi beytiye beyti beytimi evimi yani Kabe'yi niçin? li tavaf edenler için vel akifine itikafa çekilenler için ve ruk'a sujud ruku ve secde için evimi temizleyin Hani biz beyti insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmıştık. İbrahim'in makamında bir namazgah edinin, İbrahim ve İsmail'e de beytimi tavaf edenler, itkafa çekilenler, ruku ve secde edenler için iyice temizleyin diye kuvvetle emretmiştik. Bu ayetin nüzul sebebindeki duruma gelince, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunduğuna göre, Efendimiz Hazreti Ömer Radiyallahu anh, anh Hazretlerinin elini tutmuş ve bu burası İbrahim'in makamıdır buyurmuştu. Ömer Radiyallahu burayı namazgah edinelim mi? Bakın o kadar ilahi bir lütuf mesela o zata bahşedilmiş ki yani onun efendim mesela bazen şunu böyle yapalım ya Resulallah demesi ne ayet geliyor yani. Diye sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla emrolunmadım buyurdu. Daha güneş batmadan biz beyti insanlar için bir toplanma yeri ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamında bir namazgah yeri. edinin ayetini aziz Allah. Allah'a. Ondan geçen hangi ayeti okumuştum? Bir gün Hazreti Ömer Radiyallahu'nun Hazretleri yine bir şey söylüyor. Ardında hemen efendim eee bir ayet-i kerime nazil oluyor. Bir gidip bakıyor ki Hz. Peygamber ve Hazreti Ebubekir radiyallahu hazretleri ikisi ağlıyorlar. Ya Resulullah, ya Ebubekir, neden ağlıyorsunuz? Söyleyin ağladığınız şeyleri. Ben de ağlayayım. Vallahi ya ya Ömer. Allah seni teyit etti. Allah seni teyit etti. Yani sen konuştun Allah indirdi. Doğruladı seni Bu sefer Hazreti Ömer de oturuyor Onlarla ağlıyor Ne doğruluk Ne saadet Ne efendim Kuvvetli bir efendim bağlılık Allah'ım sen bizleri onların yolda mahrum etme Ya Rabbi Onların gittikleri yolda bizleri de o yola muvafaka ile ya rabbi oy ola olmayı muvaffak kıl ya rabbi ve izhani قال demişti İbrahimu İbrahim kime rabbi rabbim aj'al kull hada burayye beleden bir şehir aminen güvenli bir şehir kıl varzuq rızıklandır ehlehu halkından neden mina semerati ürünlerle men amene minhum iman edenleri billahi allaha vel yevmil ahiri vel yevmi gününe ahiri ahiret gününe yani sana iman edenleri ve ahiret gününe iman edenlere efendim bu beldenin beldeyi emin kıl ve onların ürünlerini çoğalt yani onlara vereceğin efendim rızıklarını arttır ürünlerini çoğalt diye Cenab-ı Hak buyurdu ki, "Kale buyurmuştu وَمَنْ kafara, Kafir olanı dahil Allah dedi ki, senin bu söylediğin kafire de dedi Şamil'dir ben kafire de vereceğim, eksik tutmayacağım onun da rızkını vereceğim فَاَمَتِّعَهُ فَاَمَتِّعُهُ faydalandırır galilen az bir süre için ثُمَّا sonra اَتَّرُّهُ onu mahkum ederim, nereye? İle azabin azabına Hangi azaba? Nar Ateş azabına Ve bese ne kötü el masir, Ne kötü bir dönüşüydür Sen efendim İbrahim Aleyhisselam iman eden ve Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için mesela Güvenli ve emin bir beldeyi istediğinden ve rızıklarının çoğalması istediğinden Allah dedi ki tamam Ben dedi bunu yaparım ama Bununla kafirleri de Faydalandırırım ama ne kadar az Bir efendim faydalanmakla Ardında da cehenneme girecekler. Hani İbrahim? Rabbim. Burayı güvenli bir şehir kır. Babacığım oraya şöyle otursana rahat Babacığım otur da. Içelim. Ama öyle rahat değilsin. Yorgunsun. Burayı güvenli bir şehir kır. Halkından Allah'a ve ahiret güne iman edenleri çeşitli rızıklar, ürünlerle rızıklandır demişti. Buyurdu ki kafir olanı dahi az bir süre faydalandırır. Sonra onu ateş azabına mahkum ederim. Ne kötü bir dönüş yeri. Evet bu ayetin nüzul sebebine gelince Ne Yahudi ne de Hristiyan olan bu iki dinden çok önce gelip Hanif dininin büyük tebliğ açısı bulunan İbrahim Peygamber aleyhissalatü vesselam Sadece Kabe-i Muazzama'yı temizlemekle ve oraya orayı ibadet edenlere hazır vaziyette getirip şirkten ve nifaktan paklamakla kalmayıp Önce yapılan bu şerefli hizmetin sırf ilahi hoşnutluğa vesile olmasını dilemiş ve sonra da kendi soyundan hakka boyunen bir milletin meydana gelmesini istemiştir. Yani bunu temizlemekle kalmamış. Önce beyindeki, kalpteki nifak tohumlarını temizlemek. Akaid temizlemesi temizliği. Sadece taharet temizliği değil, akaidi temizleyip onunla o şerefi kazandıktan sonra bu nifaktan paklayıp, paklayıp paklamayı diledikten sonra ardında sadece Allah'ın rızasını kazanmak için bunu da ve kendi soyundan gelenleri Hakk'a eğen bir millet gelmesini istemiştir Rabbimizden. Allah Celle Celaluhu o şeye bizi de dahil eylesin. Bir dahaki dersimizin konusu وَاِذِ yarfa'u اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدِ Bu mesela 127. ayet-i kerimeden başlayacak. O işte İbrahim Aleyhisselam'ın Beyti nasıl yükselttiğini Efendim ve o beyti yükseltirken Dua ettiğini Bu ayet-i ile başlayacağız Ve o da 127 ile 134. ayete kadar Bir dahaki dersimizde inşallah Eğer Rabbim dilerse O gün Bunu işleyeceğiz Evet Buyur babacım Kelime ee, nüzul sebepli kelime meali bu kimin şöyle Sebep, sebebi nüzulün açıklamalı ve kelime meali efendim ee, Salih Özbey evet. evet çok güzel bir e, şeydir onu tavsiye ederim inşallah. Evet şimdi edebül Lisan'da 151. hadiste başlayacağız. El-Hasen radıyallahu anh dedi ki Hümeyt et-taavil dememizin gıybet olmasından korkulur. Hümeyt et-taavil dememizin gıybet olmasından korkulur. Hümeyt bin Ebu Hümeyt, Ebu Ubeydetul Basri'nin lakabı uzun anlamına gelen tavil idi. Uzun boyu çok uzun olmayıp Hümeyt adında kendisinden daha kısa boylu olan komşusunda ayırt edilebilmesi için uzun Hümeyt anlamında Hümeyt et tavil demişlerdi. Bakınız İbni Hacer Tezhib 3.38 3, Ya o kadar gıybetten korkuyorlarmış ki yani birisine şu adam uzundur demesinden korkuyorlar bizde. Cerir bin Hazimden İbni Sirin radıyallahu an bir adamdan bahsederken o siyah bir adamdır dediği Sonra Allah'tan bağışlanma dilerim. Onun gıybetini yaptığımı düşünüyorum. Yalnız şu noktadan e, mesela gıybet olmaz. Diyelim ki tarif ediyorsunuz ama o ettiğiniz tarifte o insan anlamıyorsa işte şu vasıfta olan birisi denilebilir. Bu kıymete gir gir girmez. Bir de zulüm yapmışsa, insanların zulme teşvik etmişse, kötü ahlakı yayacak ahlaka sahipse. Efendim, e, mesela insanların e, açıktan günah işliyorsa, efendim veya o günahlara teşvik ediyorsa, bunların efendim e, şey yap, halka anlatmak, teşhir etmek efendim, gıybet olmayıp bilakis vaciptir. O insanlar o yola girmesinler diye. O, efendim, kötülüğün arkasına düşmesinler diye. i̇mam Gazali rahmetullahi teala aleyh, bunu altı maddeden topluyor. Dil Afetleri isimli kitabında. O kitabı bir internette bakın isterseniz, inşallah bulursunuz. Dil Afetleri. Evet. Hişam bin Hasan dedi ki, gıybet kişide mevcut olup da yanında konuşulduğunda Hoşlanmayacağı şeyi arkasında söylemektir. Mesela birisinin yanında bir şey söylediğiniz zaman, o yanında söylediğin şey de hoşlanmıyorsa, arkasında konuşmak da gıybettir. Önceki derslerimizde okumuştuk. Eğer o söylediği şey konuştuysa gıybet, efendim e değilse bu sefer iftira. İki günah birdir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ında bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber iken rüzgar ile birlikte çirkin bir koku geldi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Biliyor musunuz bu rüzgar nedir? Bu rüzgardaki koku müminlerin gıybet edilmesi sebebiyledir. Buhari'nin Edeb-ül Müfret'teki rivayetine göre, bazı münafıklar müminlerin gıybetli, gıybetini etmişler. Bunun üzerine bu rüzgar gönderilmiştir. Allah Resulü de o rüzgarı onlara tebliğ etmiştir. i̇bn Amr Amr radiyalarında bir adam, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın hangi hasleti daha faziletlidir diye sordu. Buyurdu ki, Müslümanların kişinin dilinden ve elinde selamet de olmaz. Şu adamda zarar gelmez bu adamın dilinden zarar gelmez, bu adamın elinden zarar gelmez diyorsa işte Müslüman kişi odur. En güzel haslet odur yani. Evet, gıybetin caiz olanı. Şimdi caiz olan gıybet bakalım nasılmış. Hz. Ayşe, Ayşe'den bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sellem Efendimizin yanına girmek için izin istedi. Buyurdu ki ona izin verin. O aşiretinin ne kötü bir mensubudur. Bakın, adam içeri girince ona yumuşak konuştu. Adam çıktıktan sonra biz, söylediğini söyledin, sonra da ona yumuşak konuştun dedik. Buyurdu ki, ey Aişe, kıyamet gününde Allah katında insanların en şerlisi, insanın şerrinden korktukları için ilişmedikleri kimse. Yani ben şerrinden dolayı ona yumuşak konuştum. Eğer mesela mesela şey yumuşak konuşmasaydım şerri belki bize ulaşırdı. Kadı yaz der ki bu izin isteyen kişi uyeine bin hissindir. Bu esnada Müslüman olmamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların onu tanıyıp da ona aldanmamaları için durumu açıklamak istemişti. Az önce söyledim ya. Yani bir insan eğer gerçekten kötü bir çığır açmışsa bir bak bir açının arkasında konuşmak da gıybet değil. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bidatı ortaya koyuyor. Siz o bidatını açıklamazsanız sever sefer yük kalır sırtınızda. Efendim Allah Resulü de bunu onlara açıklamıştı ki insanlar onun durumunda durumuna aldanmasınlar. Uyeyne irtidad hadisesinde dinden dönenlerle beraber olmuş. Bu zat irtidat hadisesinde mesela Hazreti Ebu Bekir döneminde bu başlamıştı. Efendim dinden dönenlerle beraber olmuş. Ebu Bekir yanına esir olarak getirilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sellemin onun kavminin kötü bir mensubudur diye vasfetmesi nübüvvet delillerinde bir mucizedir. İşte orada onu nübüvvetin delili ortaya çıktı ve peygamberin bir mucizelerde bir mucize ortaya çıkmış oldu. Diye vasfetmesi nübüvvetin delillerinde bir mucizedir. Uyeyne bir hısn his, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfettiği gibi çıkmıştır. Kötü dedi kötü çıktı. İslam'dan ayrılmaması için kendisine yumuşak davranmıştır. Yani belki efendim İslam'a İslam'da daim kalır. Efendim tutarlı kalır ve o şekilde yumuşak davranmıştır. Aşiret ile kastedilen kabilesidir. Yani bu adam o kabilenin kötü bir mensubudur manasına gelir. Bakınız Nevevi El Minhaj bi Şerhi Sahih-i Müslim bin Haccac 1644. 16 cildi 144. sayfa şeyh hadisinde sayfasında. Zeyd bin Esleme'den gıybet ancak günahını açıkça işleyemeyen kişi için söz konusudır. Gıybet, günahını açıkça işlemeyen kişi için söz konusudur. Mesela açık günah nedir? İçki içmek, kumar oynamak, işte Allah'ın yasak ettikleri, mesela sakal da açık bir günahtır. Bunu kesilmesi de açık bir günahtır. Yani şu adam sakalını kesti mi? Ha? Efendim işte şu adam bu sak sakalı kestikten sonra bundan ötürü mesela o sakal Diyen her şey bir mesela e, her günahın bir açığı, açığı ve kapalısı var. Sakalın günahı ise açıktandır. Herkes ona şahit olur. Yani siz o günahı kendinizle Rabbiniz arasında mesela diyelim bırakmış olsaydınız başka bir günahtan mesela Rabbim dilerse onu affeder. Ama onu kestinden ötürü, seni her gülen kıyamette o, o mesela kestinden ötürü onu şahit, şahitlik yapar. Diyecek ki bu adam bunu yaptı. İşte yani burada yani açıkça günah işleyenin ardında da konuşmak nedir? Bu da günah değildir. Yani ki fasıkkın, münafıkkın, bunu mesela o günaha diğer insanlar aldanmamaları için bu da günah değildir. Yani bu şey değildir yani, gıybet değildir. İbrahim en neha'yı dedi ki şu üç kimse hakkında konuşmak gıybet olmaz. Zülmeden yönetici, bidatçı günahını açıkça işleyen fasık. Bakın, zulmeden yönetici bidatçı, günahını açıkça isteyen fasık. Ne güzel değil mi? İslam ne güzel şeyler izah ediyor bize. Evet. Hasan el Basri radiyallahu anhudan fasık, günahkar ile senin aranda hürmet yoktur. Bugün fasıklara hürmet, takvalılara alay, aşağılanma var. Onu bırak, hafızları aşağılanıyor. Hafızlar aşağılanıyor. Müslüman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir hafızın diyor, kalbinde hafız ettiği bir Kur'an ayetinin sebebiyle, Allah haya eder o efendim kalbe, o yerleşmiş olan kalbe Kur'an'ın yerleştiği için, ona azap etme etmez diyor. Ama Müslümanlar azap ediyor. İblen'in gıybetini yapıyorlar, getiriyorlar, etrafa yayıyorlar. Kendileriyle kalmıyor diğer insanları da şahit tutuyorlar Hani, Hani bin Eyyub'dan muharib bin Disar'a rafizilerin gıybeti hakkında sordum. Dedi ki, o halde onlar doğru bir kavim midir mi diyelim? Doğru ki söyleyeceksin. İbrahim en nihai dedi ki zalimin fası, zalimin fası'n ve bit'at sahibinin hakkında konuşmak gıybet olmaz. Zalimin, bak, önce mesela zalim yöneticiydi, şimdi burada ayrıca zalimin, fası'n ve bit'at sahibinin hakkında konuşmak gıybet olmaz. İbrahim dedi ki birisinin hakkında isim belirtmeden konuşmayı bizden öncekiler gıybet saymazlardı. Mesela illa ki diyelim ki birisini konuşmak istiyorsanız isim vermeden onun kötü fiillerini anlatacaksınız. İnsanlar onun o ok fiilinden tanıyacaklar. Mesela bazen soruyorlar. Diyorlar ki şu adamı nasıl bilirsin? Diyorum o adamın şahsını bana sormayın. Ben İslam'ın, benim onun başkasının senin hakkında konuşulan şeyleri şunlardır. Bunları ben yapıyor muyum? O mu yapıyor mu? Öbürü yapıyor mu? Sen yapıyor musun? Ha, bunu tan sen tanıyacaksın. Bunu bana söyleme. Ahmet Nasır, Mehmet Nasır, Hasan Nasır, Hüseyin Nasır. O, o benim sorunum değil. Çünkü ben onları sorgulamakla onları şey, mesela ne bir şey ilave edebilirim? Günahların üstüme getiririm, başka bir şey yaparım. Evet, 164. hadis. essalt bin Tarif'ten El-Hasan Radyalan dedi ki, Günahını açıkça isteyen faciri, günahkar kendisinde bulunan şeyle zikretmek gıybet olur mu? Hayır. Onun kıymeti yoktur. Onun gıybeti yoktur. Çünkü kıymeti olmayan şeyi, gıybeti de olmaz. Ömer Adyalah'ın dedi ki facire açıktan günah işleyene hürmet yoktur. Adamın birisi Yezid bin mühellebe, mühelleb ile huruc etme, etmişti. Mühellebe, mühelleb ile huruc etmişti. Ondan bahsedilince El Hasan El Basri onu kötülerdi. Hümeyt Evet Humeyd et Ettavil'den Said Bin Cübey Radyalan dedi ki Yanında gıybetten bahsediliyordu Dedi ki kişinin yanında Söylenen şeyin arkasında konuşmak Gıybet değildir Hasan Radyalan dedi ki Heva sahibinin Günahını ilan eden Fasığın ve zalim yöneticinin Hakkında konuşmak gıybet değildir Heva sahibi, i̇şte mesela Allah'ın emir ve yasaklarını tanımayıp, mesela Kur'an ve sünneti, dinin hükümlerini, ahkamlarını tanımayıp, kendi heva ve hevesine göre hareket etmek. Heva sahibi o. Heva sahibinin günahını ilan eden fası ve zalim yöneticinin hakkında konuşmak gıybet değildir. Zaide bin Kudame'den Mansur bin El-Mütemmire dedim ki oruçlu olduğun zaman sultanın verdiğini alabilir miyim? Sultanın verdiğini alabilir miyim? Hayır. Allah, hayır kim Yönetici, Yönetici, idareci. Yani. Hayır. Heva sahibinden alabilir miyim? Evet. Bak. Sultan'dan alma, heva sahibinden al. Bak. Dikkatli ne kadar. Mesela bak sultanın görevi o kadar ağırdır yani. Onun belki daha çok mesela harama karışmış olabilir. öbürü daha az olabilir. Ya. Hasan radıyallahu dedi ki günahı açık olan gıybeti yoktur. Muhannesler, kadınlaşanlar ve hariciler de böyledir. Yani bunlar hakkında konuşmak gıybet olmaz. Kendini kadınlara benzetmiş, kadınlara erkekler, kadın kendini kadınlara benzeten erkekler, kendini erkeklere benzeten kadınlar gibi. Es'al es bin Tarif'ten El Hasan radıyallahu günahın bildiği günahını bildiğin ve ilimde uzman olan bir kimsenin günahından bahsetmem gıybet olur mu diye sordum. Hayır günahkar için söz yumuşamaz. Günahkar için hiçbir şey yok. Evet, burada inşallah 171. hadiste kal devam edeceğiz. Bir dahaki dersimizin konusu inşallah gıybeti edilen mümin kardeşini savunmak. Dur. Sen gitme. Yani mümin kardeşimi savunamaz. Ben mümin kardeşimin gıybetini yapamazsın benim yanımda. Evet. İmanla ilgili bir şiir okuyacağım. Ahirette iman, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman. Dünya fanidir, geçicidir, ölüm var. Ölümden sonra tekrar dirilmek de var. Sakın şüphelenme, şüphelenmeyesin imana gelir zarar. Ölmeden yolunu seç yoluna kesin ver karar. Ahiret alemidir hayatın ezeli, harama el uzatma muhafaza etsen beli. Dünyayı ahirete tercih eden odur deli. Sakın ola tutmayasın eli Ahiret'in yurdu ahiret'in yolu dünyadan geçer. Allah'ın veli kulları dünyadayken ahireti seçer. Ahiret aşkıyla yanıp tutuşan kendinden geçer, seçerken arkadaşı hep müminleri seçer. Dünya bir okuldur, ahirette sual yeri, ahiret sual yeri. Kimileri neşelenir, neşelenir, kimileri soyulur etleri. Kimisi israhat eder, kimisinin oyulur gözleri. Kimisi inler iken kimisinin hoş sesde. Dünya çürüyen kemiklerin, kemikleri tekrar dirilir. Nasıl ki bir bitki kışın kurur yazın yeşerir O kuruyan bitkiye yağmur suyu alınca can gelir Bütün nebatat lisanı hal ile seslenir Nasıl ki dünya var ise peşinden ahiret gelir Nasıl ki var ise bir kış peşinden bahar gelir İnanasın diye Allah hep kuluna hep sana misal verir Dağılmış olan kemikleri yine Allah birleştirir İbrahim aleyhisselama verdiği misal gibi sana misal verir Demişti ki ya Rabbi diriltmek nasıl olur bana göster. İnanmadın mı dedi Allah benim halilim peygamber. Kalbim mutmain olsun ya Rabbi ne olur bana göster. Dedi ki ya İbrahim kes dört tane kuş diri diri. Etlerini karıştır birbirlerine hem kemikleri. Her birini ayrı ayrı çağır sana gel gelirler geri. Çağırınca İbrahim gördü ki hepsi ıştılar diri diri. Bu manzarayı görünce teslim oldu hakkın peygamberi, yoktan var eden Allah nasıl geri getiremez geri. Yer ve gök yok iken yarattığı yer ve gökleri, şanı yüce, yücedir, Allah vardır ezelden beri. Haşir ve neşir haktır, ahiretin bir manzarası. Cennet ve cehennem haktır, odur hakkın bir vaadi. Cehennem ile inkarcı kafire verir dersi, alev karşısında kesilir hem sesi hem nefesi. Kabir azabı haktır, sual eder münker nekir. Emrine sen teslim ol, daima getir tekbir. Allahu akbar. O Rahman ve Rahim'dir, daima esirgeyendir. Her kulun fiilini ezelden belli bilir. Emrine sen muti ol, mahşerde sana yetişir. Günahkar insanları cehennem ile korkutur. Onun hiçbir dengi, hiçbir benzeri yoktur. Hamdolsun nimetlerine nimetlerine başımızdan çoktur. Evet. Evet, evet. Şimdi Tevhid'de yani Akaid'de geçen demiştik Allah'ın varlığını ve sıfatlarını ispat hususunda tabiatçı bilginlerin sözleri ve görüşleri. Orada kalmıştık. Baştan beri senin için takdim ettiğimiz şu akide salim nefislerde fıtridir. Saf olan zihinlerde kararlaştırılmıştır. Hat, hatta o kadar ki gözle görürcesine bilinen bir bedihiyattandır. Nitekim birbiri ardında gelen nesillerin, milletlerin akıllarından çıkarı neti, çıkarı neticeler bu, bunu teyit eder. Yani çıkarılan neticeler bunu teyit eder. Bunun için Avrupalı ve diğer ülkelerin bir atçı tabiatçı bilgin ve filozofları kendilerinde, kendilerine dinlerden herhangi bir din ulaşmamış olsa bile yine ona inanırlar. Şimdi sana onların bazılarının şehadetlerini ve görüşlerini nakledeceğim. Bu nakledişim akide ve inancı kuvvetlendirmek için değildir. Fakat ispat onun nefislerde istikrar sağlanmasına yarar. Bütün akideleri iç içe sokarak birleştirmeyi ruhlarına ve vicdanlarına batıl ile hile yapanların lisanlarını susturmak içindir. Descartes'in şehadeti ve tarifi. Descartes. Fransız filozofu Descartes der ki, şüphesiz bende bir şuur vardır ve noksan olan şu varlığımla daima her vakit kamil bir zat-ı ezeli ve ebedinin varlığı zaruri olarak hissediyor. Bakın Descartes öyle diyor. Kendimi inanmaya mecbur görüyorum. Varlığımın derinliklerinde gömülü olan şuurumla bunu idrak ediyorum. İşte şu zat her türlü kemal sıfatlarıyla bezenmiş, noksan sıfatlardan münezzeh olan bir varlıktır. O da Allah'tır. Celle Filozof şu sözleriyle nefsinin, zayıflığının ve noksanlığını tespit ve itiraf eder. Fakat buna karşılık Allahü Teala'nın varlığını her türlü kemal sıfatlarıyla mütasif olduğunu kabul eder. Yine itiraf eder, eder ki hakikaten kendisinde bulunan şuuru ve hisleri, duygu organları duyu organları Kendisine Allahü Teala tarafından hibe edilmiştir. Kendisinde fıtridir. Yani bir Allah inancı doğuştan vardır. İnsan ruhu buna müteayildir. O halde Habibim sen yüzünü bir muvahhid olarak dine Allah'ın o fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Rum suresi ayet 30. Evet bu Descartes'in itirafıydı. İshak Newton'un şehadeti. İshak Nifton'un şeridi. Meşhur İngiliz bilgini. Çekim kanununu keşfeden İshak Newton diyor ki halık hakkında şikayet etmeyiniz. Yani yaratan hakkında şikayet etmeyiniz. Zira onun gerçek mahiyetini akıl kavrayamaz. Elin kafirleri neler söylüyor? bizdeki mevcut kafirler neler söylüyor ya. o tesadüflerin ortaya çıkardığı bir şey de değildir Hani inkarcılar öyle diyorlar ya, tesadüf olarak biz yaratılmışız. Tek başına şu varlık aleminin idarecisidir. Kitabımızda mevcut olmayan bazı meşhur filozofların Allah ve din hakkındaki görüşlerini dipnot halinde vermeyi faydalı bulduk. Ve James'e göre göre din, camse göre din, kalpleri gerçek imanla aydınlatan insanlar her türlü arzu Hırs ve temadan el çekerler. Her şeylerini Rahman'ın yani ilahının eline bırakırlar. Onlar Tanrı diyorlar ben ilah diyorum. İçi gerçek imanla ışıklanmış insan her işini ilahi muradına bıraktım diyebilir. Ne cehennem korkusu ne cennet sevincini taşır. Allah beni dilerse cennete koyar, dilerse cehenneme koyar. Fakat gönlünü dolduran hür ve ateşli aşk sayesinde ilaha karşı... Tam ve mutlak bir itaat hayat yaşar, ebedi bir cehennem azabının kendisini cehennem zebanileri elinde oyuncak etmesini haklı bulur. Ne ilah ne de mahluklar tarafından bir kurtuluş ve tesellisi de özlemez, azap ve ızdırap çekmiyorsa, çekiyorsa bu yoluna can verdiği ilah muradı iladır. M. Aurelüs'ün sözleri şu sözleri onun din hakkındaki düşüncelerini ve Allah fikrini ortaya koymaktadır. Ey kainat sana uygun gelen bana da uygundur. Senin hoşuna giden bana da hoştur. Senden gelen her şey bana da ne er ne erdir ne geçtir. Senin mevsimlerin getirdiği bir meyve bana hoştur. Ey tabiat her şey senden geliyor. Her şey sendendir. Her şey sana dönecektir. İmitatio'nun imiteşin isimli mecmuada aşağıdaki satırlarda yukarıdaki zikri geçen şahsın din duygusunu dile getirmektedir. İlahi neyin daha iyi olduğunu ben değil sen bilirsin. Ne dilersen onu yap istediğini ne zaman istersen o zaman ver. Beni senin hikmetine göre senin ulu şanın yolunda sevk ve idare et. Beni nerede istersen orada kullan, bana kendi öz eşyanmış gibi muamele et, ben senin elindeyim, ben senin dilediğin gibi, ben beni dilediğin gibi söndür. Senin kölenim, beni kime istersen ver, zira ben kendim için değil senin için yaşamak istiyorum. Görüyor musun? Er Alex Jarel Dua adlı kitabında Allah inancını şu şekilde dile getirir. İnsan suya ve oksijene nasıl muhtaç ise ilaha da öyle muhtaçtır diyor. Allah'a da öyle muhtaçtır. Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan duanın mahiyeti de şöyle ifade etmektedir. Allah'a dua etmek beşeriyetin hissi, hissesini tercih değil, ilahi kudreti her şeyden ziyade tazimdir. Ben, bu da en yüce makamdır. Dileğim şudur, diyerek tasrih etmek duanın zaruretinden değildir zaman olur ki hal sözdem daha belidir. İlahi'nin huzu Allah'ın huzurundayım. Halim sana malum demek söyleyenin makamına ve kalbinin temizliği derecesine göre en beli dualardan daha beli olur. İlaha şükretme aynı zamanda dua etmek olmakla en yüce dua Allah'a şükretmektir buyurulmuştur. Fırs töre göre iman İman nazarında itaat ve disiplin, egoizmden kurtulma vasıtasıdır. Bencilikten kurtulma vasıtasıdır. İman iledir ki insan kendi derinliğine dalarak ilaha doğru yükselme, hayatın bütün zahmet ve çileleri arasında ilaha yer yel bulma sırrını bulur. İman böylece insanı iş ve vazife vazifeye bağlanmak suretiyle ve vazifesin, vazifenin derin hikmet sebeplerini kavratır, İman sana şunu anlatır ruh en yüksek tekamüle ancak bedeni emri altına almakla ulaşacaktır bugünün teknikçi zihniyetiyle yanlış anlaşılmış okullarda okullarında varılacak neticelere göre bir gün bu meselede şu veya bu suretle başka bir türlü başka türlü yollar bulmak lazım geleceğini gösterecektir ki bir gün gelecektir ilaha iman yeniden eğitim esas olacaktır o gün gelinceye kadar temenni edelim ki dini terbiye ile uğraşan din adamları zamanımızın ilimlerinde ve uygun yollar bulmuş olsunlar. Ya elin eli görüyor musun? Kont Donuya göre, Kont, kont Donuya göre. Yaratılışın gayesi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kontonu'yu da kalalım. Biraz. Bir dakika derste ancak onu artırırız. bir not Ana çizgileriyle İslam fıkhında. Şafilere göre abdestin mekruhları kal orada kalmıştık. <gülüyor> abdestin mekruhları bir suyu israf etmek, iki gerenden az kullanmak çünkü ikisi de sünnete aykırıdır. İsraf etmeyin zira Allah israf edenleri sevmez. Arap suresi 31. ayet. İsraftan maksat mı? Tedil sınırı aşmaktır. Orta yolu aşmaktır. Şöyle ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu ümmetten bir kavim gelecek. Abdest, gusul ve duada abdest, gusul ve duada israfa kaçacaklardır. Ebu Davud 96. 3. Sol eli sağ elden, <gülüyor> sol ayağı sağ ayaktan önce yıkamak çünkü böyle yapmak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in fiiline terstir. 4. Abdest azalarının şiddetli, soğuk veya sıcak olup da kurulanmayan azalardaki suyun eziyet vermesi, kirlenmesi gibi mazaretler hariç, mendil ve havlu ile kurulanması. Şafilerde öyledir. Mesela abdestten sonra, mesela o abdest, o kendi kendine kurulması lazım. Yani mendil veya havlu ile kurutmamak. Abdest aldığı zaman Hz. Peygamber, peygambere mendil ve havlu getirildiği, Hazreti Peygamber ise azalarının kurulamadığı rivayet edilmiştir. Buhari 256, Müslim 317. Bu iki şeyhan'da rivayet edilmiştir. Şeyhan dediğimiz iki şeyh yani Buhari ve Müslim. 5. Suyu suyu yüze çarpmak yüzün şerefine uygun düşmez. Düşmediği için mekruhtur. 6. Üç kere yıkanan azayı dördüncü defa yıkamak. Veya üç kere mesedilen azayı dördüncü defa mesh veya üçten az yapmak. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem azalarını üçer kere yıkayarak abdest aldıktan sonra şöyle buyurmuştur. İşte abdest böyledir. Bunun fazlalaştıran ve eksiltiren, eksilten münker bir iş yapmış ve zulmetmiş olur. Bakın bu da zulmün ayrı bir çeşidi. Ebu Davud 135 İmam Nevevi el mecmu adli eserinden bu hadisin sahih olduğunu söyler. Bu hadisten murat sünnetin üçten fazla veya eksik olduğunu söyleyen kimsenin kötü bir iş yapmış ve zulüm zulmetmiş olacağıdır. Yani bununki maksat yok. 7. Mazaret olmaksızın abdest azaları azalarını başkasına yıkatmak. Mazaret yok ama işte bunu görüyoruz mesela bazı yerlerde adam ayağını yıkatırıyor, elini yıkatırıyor bazı işte bir şekil yapıyorlar yani. Çünkü böyle yapmakta bir tür gurur vardır. Bu da kulluğa ters düşer. Abdestiniz için alınır, Allah'a kulluk için. Yıkatan için gurur işte bak ben ağayım ya benim ayaklarımı yıkasınlar. Oruçluyken mazmal, o 8 oruçluyken mazmaza ve istinşaka aşırı kaçmak. Çünkü bu durum suyun boğaza kaçıp orucu bozması söz konusudur. Hazreti Peygamber eğer oruçlu değilsen istinşakta mubalağa yap buyurmuştur. Ebu Davud 142. Mazmaza da istinşaka kıyas edilir. Evet. Hanefiler dışında cumhura göre boyunun mesedilmesi de mekruhtur. <güler> Hanefiler mekruh görmemişler. Çünkü onlara göre bu davranış dinde bir aşırılıktır. Gereksiz yere şiddet göstermektir. Şafiler bu konuda herhangi bir delil sabit olmadığı için boyunun mesedilmesi sünnet değildir demişlerdir. <güler> <güler> nevevi hata u bid'attır demiştir. Malikiler de mekruh bir bid'attır demektedirler. Mu'nil mutat cilt 1 sayfa 60, Eşerh-ı Sagir cilt 1 sayfa 128, İslam fıkıhı ansiklopedisi cilt 1 sayfa 185. Evet, boynu meshetmek, başı ve kulakları meshetdikten sonra iki elin arkaları ile üç, üçer parmakla yeni bir su almaya gerek olmaksızın boyun mesedilir. Boğazı Boğazı meshetmek attır. Mesela Hanefilerde boyun meshetmek, kısaade. Onda, da şey e, demişler yani müstehap diyenler de var. Sünnet diyenler de var. Fakat cumura göre değildir yani. Evet. Boğazı mes, mes etmek ise bidattır. Bazı kaynaklarda boğazı mes etmek müstehap veya menduplar arasında zikredilmiştir. Bazı kaynaklarda da öyle geçmiştir. Boyunu mes etmek hanefilere göre tercih edilen görüşe göre boyunu mes etmek müstehap veya menduptur. İki görüş var. Bir görüş değildir. Bir görüş böyle bir şey. Yalnız tahaptır ve emendüptür. Çünkü neden Talha bin Mutarif'in babasında onun da dedesine naklettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boynunu mesh dair hadis zayıf kabul edilmiştir. Yani bu ihtilaf niye geliyor? Görüş hadisin zayıflığından. Bu yüzden fakirlerin çoğunluğunun boynu mesh etmeyi mekruh görmüşler. Bu da İlmihal, doçent doktor Hamdi döndüren Bursa 30 1991 Erkam Yayın Evi tarafından hazırlanan eserden alınmıştır. Maliki ve Hanbelilere göre abdestin mekruhları şunlardır. Bitiyor mu bakalım? Bitirelim yoksa. Evet. Herhalde bitiyor inşallah. Evet. Maliki ve Hanbelilere, Hanbelilere göre abdestin mekruhları şer'an bir, şer'an ihtiyaç duyulan veya yerinden yeterinden fazla kullanmak suretiyle suyun israf edilmesi. İki, suyu yüze veya başka azalara çarparak yıkamak. Üç, sıradan günlük konuşmalarda bulunan tenzihenmek, bulunmak tenzihenmek ruhtur. Şafirlere göre böyle bir davranış evle olanın hilafınadır. Adam abdest alıyor bir tarafta da sohbet ediyor. Evet. 4. Özürsüz olarak başkasına yardım almak, 5. Necis bir yerde abdest almak, 6. Hanefiler dışında Cumhur'a göre boynun mesedilmesi de mekruhtur. Çünkü bu konuda herhangi, çünkü onlara göre bu davranış dinde bir aşırılık ve gereksiz yere şiddet göstermektir. Şafiiler bu konuda herhangi bir delil sabit olmadığı için boynun mesedilmesi sünnet değildir demişlerdir. Nevevi hatta o bit attır demiştir. Malikiler de mekruh bir bit'at demektedirler. Malikel'ler de boynun meshedilmesini mekruh bir bidat söylemişlerdir. Boynu meshetmek, e, baş ve kulakları meshettikten sonra iki elin arkalarıyla üçer parmak yeni bir suyla a, gerek suyu almaya gerek olmaksızın boyun mesedilir. Boğazı meshetmek ise bir bidattır bazı kaynaklardan. Boynu meshetmek müstehaf ve mennuplar arasında zikredilmiştir. Boynu meshetmek Hanefilere göre tercih edilen görüşe göre tercih edilen görüşe göre boynu meshetmek Müstehap veya menduptür. Çünkü bu neden? İşte geçen önceki geçen tahla bin mutarifin ve o da dedesinden naklettiği hadisten. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendim boyunun mes dair hadis zayıf kabul edilmiştir. Bunun sebebi bundan. 7. Oruçlu olan kimsenin mazmaza ve istişakta mübalağa etmesi, aşırıya gitmesi. 8. Mezheplere göre önce açıklanmış olan, açıklanmış bulunan abdest sünnetlerinden birinin terk edilmesi, 9 eğer tek başına abdest almış ise kadının arttığı sudan abdest almakla mekruh caiz değildir. Kad, mesela diyelim ki bir kaptan abdest alır. Kadının aldığı bir kaptan abdest alıyorsa onun arttığından alıyorsa o da mekruh mekruhtur caiz değildir diyor. 10 sıcak güneşte ve bırak sıcak ve güneşte bırakılmış su. Bu da mekruhtur. Daha geniş teferruat için bakınız İslam fıkı Ansiklopedisi cilt 1 sayfayı 183 ve 186. sayfalarına kadar. Evet. Burada saatimiz de doldu. Allah nasip ederse inşallah bir dahaki dersimizde birinci kitap dördüncü bölümün delilleri abdestin farzları ve sünnetlerinin delilleri. Onu da not alalım. Bu da 72. bölüm olur. 72. Birinci kitap dördüncü bölümün delillerinden inşallah bunu o önce okumuş olduğumuz efendim o farzları ve sünnetlerin delillerini bir dahaki dersimizde de onları göreceğiz inşallah. Bu arada soracağımız, ilave yapacağımız bir şey varsa bunları ilave edelim. Ondan sonra anladım konuya son verelim. Var mı ilave edecek? Optisim ekollarında Hanefi mezhebiyle Şah e, Şafii mezhebi arasındaki açık olan bir şey var mı? Görüş var mı? Yani Hanefi mezhebinin eee optisim daha önce gidermiş ama ben ben harekete soruyorum. Çok iyi. Şeyh Karı hemen hemen birer benzerlik var. Dört mezhepte aynı. Mesela benzerlik yani. hangisinde? Mesela diyelim ki Hanefilerde o. Mesela e, şey kullanmak, mesela işte abdestten sonra havlu veya mendil kullanmak sünnetse Şafiilerde mekruhtur. Biraz ufak tefek böyle şey, mesela benzerlikler var. Evet. Genelde hemen hemen diğer mezheplerde de yani birbirlerine yakınlık ve benzerlikleri bu şekilde. Tabi bunun daha çok teferruat noktası biz sadece burada bazı özet olarak yani ana çizgi, ana meseleler üzerinde daha biraz bu, bunları toplamış olduk ve bunları aktardık. Ve bunların daha geniş teferruatlısı efendim teferruatlı fıkıh kitaplara bakmak lazım, el mebsuta bakmak lazım i̇mam Şafii'nin El-Um kitabına bakmak lazım. El-Mühezzep isimli kitaplarına bunlar. Şafii mezhebinin fıkı, mesela fıkıhtaki meşhur kitaplarıdır. Muğnun Muhtaca bakmak lazım. Yani bunların mesela efendim e, çok az, ufak tefek mesela bazı yani teferruat e, saydığımız bazı meseleler hariç genelde hemen hemen mesela birçok noktalarda ittifak vardır. Ufak tefek bazı meselelerde de ihtilaf vardır yani. Mesela şimdi Örneğin bir abdestin diyelim ki bir mesela efendim e, bozma şekillerinden mesela bazen bir mezhepte sünnetken bir mezhepte efendim e, abdesti bozarken bir mezhepte de efendim e, o bozulan şey ya müstehaptır ya mübahtır. Mesela e, işte şimdi Hanefi mezhebinde mesela diyelim ki efendim e, şeyde bu Nurul İzah Hanefi mezhebinin yıllardır efendim şeylerde okumuş mesela medreselerde okutulan güzel meşhur bir fıkıh kitabıdır. İbadetler üzerinde duruluyor genelde. Şimdi bu kitaba birçok şerhler de yazılmıştır üzerlerinde. Efendim kenarlarında birçok şerhler yazılmıştır. Bununla beraber şimdi orada mesela diyelim ki bir abdesti mesela Şafii mezhebinde bir kadının işte bir erkeğin mesela kendisine nikah düşen bir kadına dokunduğu takdirde abdesti bozulur. Hanefi mezhebinde bozulmaz ama böyle bir şey diyor ortaya çıktığında abdest almak efendim e, müstehaptır diyor. Abdest müstehaplar arasında bunu saymışlardır. Yani şimdi şu e, meselelere şöyle bakmak lazım meselelere. Diyelim ki bir mezhepte bir şey sünnetse diğer mezhepte ya mübahtır ya mekruhtur ya hiç mesela konu edilmemiştir. Bir şey bir mezhepte farzsa veya vacipse diğer mezhepte ya sünnettir ya müstehaptır. Mesela işte mezheplerdeki diyelim mesela bazı mezhepte efendim işte mesela Hanefi mezhebinde efendim nasıl ki Şafii mezhebinde el dokunma kadına nikah düşen bir kişinin el dokunduğu takdirde abdesti bozuluyorsa abdest alması efendim sünnetse Şafii'lerde de öyledir. Mesela diyelim ki bir bir insanın normal çıktığı kandan ötürü şaf şafirlerde çıkan kan sadece temizlenirse, temizlendiği takdirde yani kanın temizlenmesiyle abdest bozulmaz. Yani çıkan kanı temizlersin, bir mendille silersin hiçbir şey olmaz yani. Abdest bozulmaz. Ama hanefilerde bozulur. Şimdi bunun da hanefilere efendim işte şey olmamak için mesela iht ihtilafa düşmemek için efendim o noktada şafinin de efendim öyle bir durum karşısında abdest alması sünnettir yani müstehaptır. İşte bunu, bu şeyden ötürü bunun daha teferruatlısı dediğim şekilde daha mesela o kadar şimdi eğer biz bunları teferruatlar üzerinde dursak haftalarca mesela o mehrufları bitiremeyiz. Çünkü e, yaptığımız mesela biz bir de birkaç konuyu birden işliyoruz. Mesela şimdi yani en azından bıkkınlık gelmesin. Bazı şeylerde en azından yer, yani bir şeyle sınırlı kalmayalım. Devamlı bir fıkıh işletsek mesela oradan bir bıkkınlık gelir. Yani ama Kur'an'dan okuyoruz, hadisten okuyoruz, işte efendim mesela Akay'ten okuyoruz, işte bunlar hem mesela e, bize bir tazeleme oluyor, zaten bunlar biz, bizim bildiğimiz şeyler. Biz, bilinen İmam-ı Azam Hazretleri'nin efendim, e, kendisine şunu sormuşlar, demişler siz bu ilmi nasıl aldınız? Demiş ben bir meseleyi dinlerken 99 defa bana anlatıldığı halde 100. defa anlatsa yeni dinler gibi dinlerim demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor mesela anla, benden anlattığınız hadisleri diyor efendim anlatın belki sizden dinleyen kişi başkalarına sizden daha iyi anlatabilir ve eğer ki siz sizden başkası bu hadisi anlatırsa dinleyin o da sizin ilminizi arttırır biliyorsanız biliyorsanız o sizin ilminizi arttırır evet. başka var mı şey efendim bir şey herhalde edecek mi baba hıh dört halife ve Hazreti Ömer işte bu yaptığını e, Hazreti Ömer'in şöyle ve Allah'ın onun işte bazı ayetlerle tehdit ettiğini gördük şeydi. Ama e, Şiilerin önce şunu söyleyeyim. Şiiler 4 mes şey 4 halifeden hepsini mi yererler? Hazreti Ali haricinde 3 halifeyi de yererler Yani haksızlık ederler mi şey yaparlar? Bütün Şiilerin bütün mezhepleri fark e, kolları aynısını yapar? Yoksa e, bu aşireyi mi beşireyi, işte bu Hazreti Ömer'leri, Osmanlıları ve e, diğerlerini dokundurtmayan şii şeyi, şeyi var mı, kolunda var mı? Varsa bunlar, şayet bu hepsi eleştiriyorsa bunu hangi dayanağı hangi kaynağı göre eleştiriyorlar? Böyle Kur'an'da bile, hani Kur'an bile teyit ediyor Hazreti Ömer. Yani nasıl olur da eleştirebiliyorlar? Evet. Onu, Şimdi babacığım, bu eleştiriler e, yani heva ve hevese, kine ve buğza dayanan bir eleştiridir. Yani hakka ve hidayete dayalı bir eleştiri değildir. Niçin mesela e, biz hep diyoruz ki orta yolu peygamber, sahabi, tabi'in ve tebe-i bu kuşaklar, Bu kuşaklara tabi olma zorunluluğumuz var yani. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benim ve raşit halifelerimin sünnetine uyunuz diyor. bak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve benim ve raşit halifelerim. Raşit halifeler kim? Dört tane peygamberin raşit halifesi yok mu? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Ve bu raşit halifelerin getirdiği mesela meseleler de, mesela diyelim ki bir konuda İslam'ın o meselede mesela açık, sarih bir ayet, hadis yoksa icmanın oluştuğu bir konuda onların söyledikleri de efendim bir delil olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz bin Cebeli Yemen'e vali olarak tayin ettiğinde ya Muaz sen ehli kitap olan bir beldeye gidiyorsun. Onlara neyle hükmedeceksin? Ben önce Allah'ın kitabıyla dedim. Peki Allah'ın kitabında bulmadığın şeyi neyle hükmedersin? Peygamberin e söyledi. Orada bulmadığın şeyi neyle hükmedersin? Ümmetin icmasıyla. İcma ile. Orada bulmadığının neyle hükmedersin? Kıyasa, kendi mesela o işte Kur'an, sünnet, icmanın kıyasını yaparak bu şekilde efendim e, hükmederim. Allah Resulü Aleyhisselam Efendimiz elini şöyle Hazreti Muaz'ın böyle göğsüne dokundurdu. Rabbim sen Muaz'ların sayılarını çoğalt ki Muaz'a, Hazreti Muaz'a dua etmiştir. Şimdi bu şekil olmakla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim ve raşit halifelerimin yoluna uyunuz diye tembihte bulunması bu bir emirdir. E dolayısıyla ve ma takumur resul fehuzuhu ma anhu bu peygamber mesela emri değil midir? Benim ve raşit halifelerimin sünnetine. E peki o zaman ve bu raşit halifelerin efendim ayetle Kur'anla aşare-i olmakla beraber daha dünyada hayatta gitmez iken kendi haklarında mesela Cenab-ı Hak tarafında bunlar cennetliktir müjdesiyle tefsir edilmişler, müjdelenmişlerdir. Böyle olmakla bu vasıfları taşımakla beraber efendim adaleti ayakta tutmuşlar. Bu adaleti tutuna tutulan bir adaleti mesela bu şekilde ayakta tutan Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olan ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebubekir hakkında o kadar mesela hadisleri var ki onu övdü, onunla mesela ilgili hadisler Hz. Ömer hakkında o kadar hadisleri var, Hz. Osman hakkında o kadar hadisleri var, Hz. Ali hakkında o kadar hadisleri var ama bu Şia'nın müteasibı hepsini bir kenara bırakıyor. Bizim diyor efendim bize sadece Ehl-i Beyt'ten gelen Hz. Ali'nin hadisleri yeterlidir diyor. E bu mesela bu ümmetin icmasına aykırıdır. Dolayısıyla bu bela olmakla beraber onların tenkit ettiği bu, bu, mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü bu salih zatları, efendim, onlar sade işte efendim heva ve hevese uyarak, delilsiz, ispatsız konuşarak, o delilleri efendim işte bir takım heva ve heveslere dayatarak, işte efendim bu sanki efendim onların mesela işte yapmış oldukları bir takım mesela e, mesela diyelim ki yumuşak konuşmaları veya bazı itirazları mesela bunları bir delil ve bahane sayarak mesela efendim e, bunu sanki Hazreti hatta haşa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı sanki bir efendim işte ayaklanma veya emrine karşı gelmiş gibi sayarak bunları mesela e, şey yaparak hakaret ediyorlar. Mesela Hz. Peygamber Hz. E, Ömer radiyalarının hazretlerinin mesela Hudeybiye savaşında Hz. Peygamber'e işte ya Resulullah sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz efendim bizim ölülerimiz cennette onlarınkisi cehenneminde değil midir? demesi, ha işte bu bak işte peygambere bile karşı gelmiştir. Haşa. Ve Hazreti Ömer diyor ben yıllarca diyor, hayatımın sonuna kadar böyle bir şey diyor peygambere sordur, sordurma dair ot oturmuş ağlamıştır yani. Haline tövbe istiğfar etmiştir. Yani şimdi bunların bir dayanak ve delilleri yoktur. İşte dayanak ve diye Bunların mı tasipçıları bunu söylerler. Bunların efendim gerçekten Kur'an'a ve sünnete tabi olanları bunu söylemezler. Kim söyler? Sebe'iye fırkasına tabi olanlar söyler. Mesela İmamiye fırkası biraz daha yakındır. Mesela Caferi fırkası biraz daha yakındır. Efendim işte İsmailî e fırkası biraz daha yakındır. Ama İmamiye fırkası Ehl-i e daha çok yakındır. Bu böyle olmakla beraber onlar içerisinde birçok fırkalar olmasına rağmen o için onların işte efendim içindeki sapık fırkaların efendim o sapık fırkalar yani Hz. Ali'nin şey, Ali haricinde Efendim diğer üç efendim halifeye dil uzatıyorlar. Hatta haşa Hz. Ha Ayşe'ye bile neler mesela iftira zina iftirasında bile bulunuyorlar. Ki mesela zina iftirasında bulunan bir mesela hanımı sen iman etmiş olduğun peygamber hakkında hakkından efendim iffetine dair mesela ayetler nazil olmasına rağmen bir Müslüman kalkıp bunu nasıl söyleyebilir? E onun hakkında nasıl bu tutarsız efendim şey varsa diğer sabiler hakkındaki de tutarsız şeyler de böyledir. Mesela onların buharinin efendim işte Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri hadisleri kabul etmiyor. Ebu Hureyre kim diyor mesela? Birçok sahabeleri küçümseyiyorlar. Yani ki buna benzeyen bunlar. Ama bizde nedir? Bizde işte Ehl-i Sünnet'in itikadı, Selefi Salih'in itikadı budur. Selefi Salih'in hiçbir zaman kendisinde Allah Resulü'nün sahabesini en zayıf derecede olan bir sahabe-i tekfir etmez. Onların hallerini Allah'a bırakır. Çünkü... Cenab-ı Hak ne diyor? Onlar da sizden öncekilerin efendim hesabı onlara aittir. Sizin hesabını size aittir. Yani biz onların yerine sorgulanmayacağız ki. Onlar da bizim yerimize sorgulanmayacak. E o halde bunların hayır öncülüğünü Allah-u Teala madem bize vesile kılmışsa biz de onları hayla yad edeceğiz. Hatta mesela şeyden e, Kürtçe'de bir e, akaid kitabında geçiyor. Jiharban sahaban meken qal qil beheştine hem katilu hem katil. Kürtçe bir akaid kitabıdır. Diyor sahabilerin sıfın Savaşı'ndaki o şeyler var ya. Yani onların savaşlarında ileri geri konuşmayın. Zehar sahaban mekan Yani sahabelerin o sözleri efendim efendim şeylerinde yani birbirlerine karşı efendim silah çekmelerinde ileri geri konuşmayın. Beheştine hem katil hem katil. Bunun mesela katil olan da cennetliktir diyor. Efendim ölen de cennetliktir, öldülen de cennetliktir. Çünkü bunlar bir kıyasa, bir iştihada dayalı bir şey mesela yapmışlardı. Yani mesela kendi heva ve heveslerine göre yani kalkıp da mesela böyledir demiyorlardı. İşte böyle olmakla beraber e biz ne yapacağız? Bize bize de düşen onları hayırla yad etmek. Yani onların eleştirileri haksız sebepten ileri gelen sebeiyye fırkasına dayanıp ki bunlar haşa Hazreti Ali'nin Allah'ın mesela bu sebeiyye fırkası çok mesela tehlikeli dinsiz bir fırkadır. Diyor ki Allah'ın ruhu Hazreti Ali'nin ruhuna intikal etmiştir. Ki Hazreti Ali o dönemde bu fikirde çok olanları öldürmüştür biliyor musunuz? Ve efendim bununla beraber kimse de demiş ki efendim haşa Hazreti Ali Allah'tır. Kimse de demiştir ki işte bu fırkalarda yani. Kimse yani o sebeye fırkasından, fırkasının kolları. Kimse de demiştir ki Hazreti Ali esas peygamberlik Hazreti Ali'ye gelmiştir. Hazreti Cebrail yanılarak ce, efendim yanlışlıkla Hazreti Muhammed'e efendim bunu e, bu e, vahiy ona götürmüştü. E şimdi tarihi kaynaklar bunu yanalıyor. Bir, Mesela eee Fıkı mezhepler tarihi e, Muhammed Profesör Muhammed Ebu Zehra'nın o şey Fıkı mezhepler tarihi'ne bir bakın. Orada birincisi diyor. Hazreti Ali Keremullah ve Cel diyor. Efendim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik nübveti geldiğinde o yedi yaşındaydı. Yedi yaşında olan bir sahabi, bir çocuk nasıl mesela peygamberlik nübüvveti kendisine verilir? Verilmesi mümkün değil. İslam'ın mesela mükellefiyeti, mükellef çane çağ hangi çağdır? Mesela buluğ çağına erme çağıdır. Buluğ çağına ermeyen bir çocuğa nasıl peygamberlik verilir? Ki buluğ çağına ermeyen, ermeyene namaz farz değildir, oruç farz değildir, zekat farz değildir, haç farz değil. Şey. Mesela İslam'ın hiçbir emrine mükellef değildir. Öğrenmekle mükelleftir ama efendim... Onlar üzerine farz kılmakla mükellef değillerdir yani. Yaparlarsa müstehap kazan. Mesela e, sevap işlemiş olurlar ama onu öğrenmekle mükelleftirler. Bulu çağında bunu yapmadıkları takdirde bu mesela günaha girerler. Dolayısıyla mükelleftirler. E mükellef olmayan bir mesela zat nasıl peygamber olabilir? İşte onun için bunlar hep tarihi dayanaksız efendim beşer ürünü. Efendim işte kasti bir efendim şey şeye dayanarak sadece işte efendim Hazreti Ömer'e olan hıncını veya Hazreti Ebu e olan hıncını veya Hazreti Ayşe'ye olan hıncını veya Hazreti Osman'a olan hıncını bunu mesela bertaraf ederek nihayetinde Hazreti Osman'ı şehit edenler onlar değil miydi? Kur'an'ın başında. İşte onun için bu dayanak yani Kur'an'la ilgili bir dayanak değildir. Onlar sadece heva ve hevesten dayanan efendim Allah'ın efendim Resulü'nün övdüğü şahısları kötü olarak yermek. Başka bir şey yok siyasi. Bir bu. Şimdi bu sizin söylediğiniz mesela e, Ebu hadisleri, hadis, hadis nakledilen Ebu Hureyli tarafından nakledilen hadis böyle e, dikkate almayan Türkiye'de çok bu, bu tarz şeyler var. Evet. E, bir de bu hatta bu e, kaza namazlarını bile yok sayanlar var. Yani öyle bir şey de yoktur diyenler. Ben ona dikkat ediyorum. Bir tesadüfi olarak kaza evet. dışında konuşuyorduk. Evet. Ee, bir de şey diyecektim şimdi bu Türkiye'den yapılan eleştirilen İran'a karşı yapılan eleştirilen çoğusu bu yönde zaten. Evet. Halifeleri tanımamaları, işte sövmeleri, saymaları, işte sapık olmaları. Hı -hı. Başta bu. Sapıklar bunlar, bunların şeriatından ne olur falan. Evet. Ee, bir de namazı bile yüksek şeket mesela bu konuda da ben konuşuyorum. Evet. Mesela e, İran'da şu anda, İran'da e, İran'ın yani resmi, resmi devlet mezhebi, afiyet olsun ama devlet mezhebi imamiye midir, i̇mamiye mezhebinde namazlar üç teket mi kılınır? Üç teket kılınması bir şarta bağlı değil midir bizdeki gibi yoksa e, oradan deliller ne denir? Mesela normal belli şartlarda ne değil de, her zaman üç teket kılıyorsalar şayet bunu hangi 3 üç vakit pardon, üç vakit kılıyorsalar neye e, dayanarak bunu devamlı üç vakit hangi deliller Şimdi babacığım, bu onların da kendilerine göre delilleri var. Ben biraz baktım o mesela, e, Cafferifikna biraz baktım. Hatta İslam Fikri Kom, Allah halim herhalde veya Cafferifikri Oraya bir internete bir bakarsanız orada birçok İslami eserleri mesela El Sünnet'in ve o kendine ait kaynaklar falan koymuşlar. Çok güzel e, mesela yani bir geniş bir kültür açılmış orada. <gülüyor> Şimdi bu kendilerine göre bir takım deliller, ispatlar var. Mesela, örneğin diyelim ki bir mutanikah gibi. Mutanikah İslam'ın ilk evvelinde vardı. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar onu haram etti ve kaldırdı. Onlar da şimdi diyorlar ki, bu diyor nesh edilmedi diyor. Şimdi Kur'an'da nasıl nesih varsa, hadiste de nesih var. Nesih demek yani bir efendim e, ayetin hükmünü diğer bir ayette değiştirme kaldırmak. Şimdi ayette nesih olduğu gibi mesela hadiste de nesih vardır. Cenab-ı Hak mesela sizden olan efendim 20 kişi kâfir şey e, 20 kişi kafirlerden olan 200 kişiyi yener diyor. Bak, bir kişi 10 kişidir. Ardından Cenab-ı Hak Allah acizinizi anladı. Efendim size sizden olan iki kişi e, kafirlerden olan iki kişi sizden olan bir kişiyi bir kişi onları yener. Yani şimdi düşünün, eğer ki bu ayet bu ayeti neset meseydi, biz mesela dolayısıyla bir Müslüman on kafirle 20 kafirle savaşmak zorundaydı. Bak, dikkat buyla, bir ka bir Müslüman 20 kafirle savaşmak zorundaydı. Fars kılımıştı yani. E, bu da insan gücünün dışında. Ne yaptı Allah? Onu kaldırdı, onu yerine. 1'e 2. Yani bir Müslüman 2 kafiri dövebilir. Öldürebilir. He. Şimdi bu nasıl Kur'an'da nesihse Mesela hadiste de nesih var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste efendim İslam'ın ilk yılında Müslümanlar savaştaydılar. Ailelerinden, çoluklarından, çocuklardan uzaktılar. Efendim mutanikahını efendim sordular. Allah Resulü de caiz gördü. Daha sonra kaldırdı. Buna diyorlar ki Madem bu bir şey Allah Resulü'nde varsa kıyamete kadar bakılır. Bu onun için devam ediyor. Ee, şimdi gelelim üç vakit noktadaki şey. Da, onlar da kendilerine göre delilleri var. Bize göre delil değil tabi. Ehl-i Sünnet bunu delil kabul etmiyor. Şimdi delili Ehl-i Sünnet de mesela kıyamete kadar bunu bakı olarak kabul etmiştir. Onlar da kabul etmiştir. Nedir delilleri? Mesela şimdi örneğin diyelim ki biz bir işte sava savaş hallerinde, korku namaz zamanlarında işte sefer hallerinde, mesela nasıl ki dört rekatlı namazları iki rekat olarak kılabiliyorsak veya iki vakit iki vakit namazı bir vakitte eda edebiliyorsak öğlenle ikindi beraber, ikindiyle öğleyi beraber, yani veya cemi takdim olarak, mesela diyelim ki yola çıkıyorsunuz, öğlenle ikindi beraber kılarsanız öğlen vaktinde buna cemi takdim denilir, yani öncelikli. Önce öğleni sonra ikindi öğlen vaktinde. Eğer öğleni kılmadınız, mesela onu şey yaptınız, tehir ettiniz, ikinciye bıraktınız, imka, kılma imkanınız olmadı. ikinci ile öğleni beraber kılınır, yine önce öğlen sonra ikindi, buna da cem tehir denilir. Yani öncelikli, sonalık. Şimdi akşam ve yatsı namazlardan da durum böyle. Şimdi diyelim ki siz bu sefer halleri de devam ettiğiniz müddetçe, mesela siz beş vakit efendim namazı üç vakitte kılabilirsiniz, cahiddir. Anlatabiliyor muyum? Cemi tek, takdim ve tehir olarak. Onlar da diyorlar ki madem bu caiziyet varsa kıyamete kadar vakidir yani. Onlar öyle kıldıkları namazın sebep ve hikmeti buna, buna bina eldir yani. Yani, yani. Ama şu noktada mesela yine onlar Müslümandır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin kıblenize yönelen, sizin kestiklerinizi efendim sizin kıldığınız namaz gibi namaz kılanlar onları tekfir etmiyorlar. Yani o dinde sizin kardeşlerinizdir. Yani bunlar mesela diyelim eksi ve artılarla beraber bizde olduğu gibi onlarda da vardır. Efendim ama dinde yine kardeşliktir yani. Tabi sapık bir atların yani İslam dışına çıkmış olanlar değil. Mesela biraz ufak tefek efendim işte bazı bid'at ve hurafelere bilerek veya bilmeyerek dalmış olanlar tekfir edilmez ama bid'at ehli denilebilir yani. Tekfir kötü bir şeydir yani. Çünkü tekfir eder edilen bir kişi mesela diyelim ki bir kişi bir kişiye sen kafirsin dediği zaman Allah Resulü diyor sallallahu aleyhi ve sellem bu söz birisinden ikisine birisine döner diyor. Eğer söylediği kişi, karşısında hitap ettiği kişi kafirse, küfür vasfı varsa üzerinde öyledir. Değilse kendisi kafir olur. Ne kadar kötü bir şey yani. İşte onun için yani bu ehli, ehli kıble tekfir edilmez kardeştir ama mesela işte diyelim ki şimdi biz İslam'ı bir bütün olarak bilmediğimiz için Bunlar da biz bize garip geliyor. Onlar da mesela diyelim ki onlar efendim mesela işte başlarının ucuna taş koyuyorlar mesela. Onlar da var. Yani mesela o taşta ben onların delillerine de baktım. Diyor ki mesela işte onların delillerindeki ihtiyaçları şu. Madem ki biz şey topraktan yaratılmışız. O halde bizim başımızı koyduğumuz secde yeri toprak olması lazım. Onun için taşa şey yapıyorlar yani. E şimdi bizim bilmeyenler diyor adam diyor taşa tapıyor. Taşa tapmıyor ki. O zaman o da bir ses çıkıp sana desek ki sen de sadece mi mı yapıyorsun? Dese kabul eder misin? Etmezsin. Yani o da mesela o o delile dayanarak şey yapıyor. E bizdeki de delilde biz de mesela bizde Ehl-i Sünnette de yani namaz kılınacak yerin sert olmasının sevabı daha çoktur yani. E o serti onlar diyorlar bu sertlikse taş daha serttir, daha iyidir diye buna bu şekilde şey yapıyorlar. Yani niye yani bunlar mesela diyelim ki çok dal dalbudaklandırıp mesela işte onları sanki küfre girmiş gibi mesela şey yapmamak lazım. Bu teferruattır yani. Sen onu ister yaparsın ister yapmazsın. El bağlama meselesi. Bazı mezheplerde bizim el i Sünnet'e de vardır. Onun mesela el bağlama da vardır. Bağlamama da vardır yani. Bazı mezhepler bağlamıyor, bazı mezhepler bağlıyor. Onlarda da mesela bağlamıyorlar. Yani işte bunun için İslam'ı bütün olarak bildiğimiz takdirde o zaman Allah'ın izniyle bu hatalara da Müslümanlar düşmez. Yani daha bir şeyle yani İslam'daki bütün ümmeti kucaklayacak bir, e, mesela, ferasete sahip olmamız gerekir. Mesela onların, diyelim ki, bu efendim kalkıp mesela bir insan eğer ki ben Müslümanım diyorsa, Kur'an'ı ve sünneti kendisine rehber olarak kabul ediyorsa, Peygamberin ve sahabesinin gittiği yolda gidiyorsa, efendim onun içinde çıktığı gruplar beni ilgilendirmez ki. Onun için sanki bizim içimizde yok mu? İçimizde öyle açık hurafeciler var ki onlarda daha beter. İşte onun için tabi o şeyi mesela işte bazen bakıyorsun televizyonlarda adam küçük orada mesela bir adamın bir sözünü sadece efendim adam konuşmuş mesela diyelim yani bir sayfa kadar belki bir konuşma iki sayfa kadar konuşma yapmış o iki sayfaza bir başlığı mesela almış yani efendim o konuda sadece onu getir ha bak gördün mü bu adam böyle söyledi ya yani bu da yanlıştır sen onu hedef göstermek, göstereceksin diye bir şey yok ki yani yani mesela şimdi biri çıkıp mesela diyor ki işte efendim Yahudiler, Hristiyanlar kardeşimizdir. Bir de diyor ki Şialar da kardeşimizdir. E tabii ki senin kardeşindir. Çünkü o da İslam, İslam'dan, İslam'ın bir parçasıdır yani. Bidat ve hurafelerle dalmış konusu ayrıdır yani. Ama İslam'a yani nihayetinde onlar da Müslümandır. Onlar da Müslümandır. Ha belki mesela bazı şeyleri bizim mesela itikadlarımıza ters olabilir. Ama fakat eğer bir itikad, bir şey ki küfre götürüyorsa tamam, ona söz, diyecek bir söz yok. Küfre götürmeyip de teferruatta kalan bazı fıkhi meseleler yüzünde mesela Müslüman kardeşimizi tekfir edip de kenara itmemiz mümkün değil. Cenab-ı Hak diyor, ''İnnemel müminüne ehve'' Müminler kardeştir diyor. Yani iman edenler kardeştir. E biri çıkıp dese ki, efendim işte Hristiyan kardeşlerimiz, Yahudi kardeşlerimiz, bu insan kafir olur dinden çıkar. Niye? Çünkü Allah'ın müminleri, iman edenleri kardeş ilan ederken, sen de adam bir de kalkıp diyor ki, işte efendim Hristiyan kardeşlerimiz, Yahudi kardeşlerimiz. Onun için yani tabi burada efendim e, bu ama insan olarak onlara da mesela o da insandır efendim. İnsan muamelesi veya efendim işte komşundur komşuluk muamelesi. Yani velev ki ticaret yapıyorsun ticaret muamelesi. Yani onlar İslam demiyor illa ki mesela efendim savaş et onlarla efendim şey yap onlar senin dinine saldırdıkları müddetçe sen onlara karşısında olacaksın. Saldırmadığı yerde hiçbir şey yok. Mesela diyelim ki efendim Türkiye'de efendim bazı Yahudi ve Hristiyan var mesela sana saldırmıyor. Sen ona saldırmana gerek yok. Ama Amerika sana saldırıyor. Saldıracaksın tabii. İsrail sana saldırıyor. Saldıracaksın tabii. E bu saldırı bazen silahla olur. Bazen efendim sözle olur. Bazen ilimle olur. Kalemle olur. Ben bu bu asrın en güzel efendim savuncusunu efendim en güzel şeyi mesela silahı kalem olduğuna daha çok mesela görüyorum. Çünkü kalem mesela devrimlere yol açan kalemdir. Savaşları kızıştıran kalemdir. Birçok yerde mesela efendim yani savaşın, silahın yapmadığını kalem yapıyor. Konuşma yapıyor. İkna yapıyor. Ve bu şekilde efendim tabii ki gerektiği yerde efendim Allah'ın dinini hakim kılmak için efendim mümin o sahada da hazırlıklı olup onların silahlarıyla silahlanma. Evet. Cehfer abi şeyi şey ilave edeceğiniz var mı? Peki. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى أبي وأسحابي أجمعين سبحان ربك رب العزة الله يصفون والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.